önce meclis komitesinde ve halk içinde açıktan konuşulmamış olması yüzünden sizi sadece uyarmak istiyorum. Elimdeki deliller, elimdeki deliller son derece mide bulandıracak. Ama korkarım, artık iki yüzlülüğü bir kenara bırakıp yüzleşmemiz gerekiyor. Baylar, sizler ve ben. Devasa bir etoburlar ailesinin bir ferdiyiz. Pek çoğunuzun etobur teriminin ne manaya geldiğini bilmediğinizi görüyorum. Pekala, bu sürpriz değil. Söz konusu kelime binlerce yıldır kullanılmayan bir dilden geliyor. Belki de fazlaca dürüst ve açık sözlü davranmalı. Ve toplumumuz tarafından kabalık sayılabilecek sözcükler seçmediğim. Sizleri incitecek olursam şimdiden özür dilerim. Daha birkaç yüzyıl öncesine kadar insanoğlunun temel gıdası yaşayan hayvanlar etiydi. idi. Midenizi kaldırmak niyetinde değilim. Ama bu çok yalın bir gerçek. İsterseniz tarih kitaplarına bakıp kontrol edebilirsiniz. Neden? Pekala sayın başkan. Senatör Erwin kendini iyi hissedene kadar bekleyebilirim. Biz profesyonelder bazen meslekten olmayanların bu tür durumlara nasıl tepkiler verebileceklerini unutuyoruz. Komiteyi uyarmak isterim. daha da kötüsü geliyor. Kendini iyi hissetmeyen tüm üyeler çok geçmeden senatörün peşinden gitseler daha iyi olabilir. Tamam. Devam ediyorum. Zamanımıza kadar bütün gıdalar iki ana kategorideydi. Pek çoğu bitkilerden elde ediliyordu. Mesela mısır gevrekleri, meyveler, alpler, klanktonlar ve bitkilerin değişik formları. Atalarımızın büyük bir çoğunluğunun çiftçi olduğunu, denizden ve topraktan son derece ilkel metotlarla gıda elde ettiklerini bugün gözümüzde canlandırabilmek oldukça zor ama bu bir gerçek diğer temel gıda türü şu tatsız tekrar dönecek olursak nispeten daha az sayıdaki hayvandan elde edilen etti bu hayvanların bazıları size tanıdık gelebilir inekler domuzlar koyunlar balinalar çoğu insan tekrar özür diliyorum ki tartışma götürmeyecek bir şekilde Sağlıklı gıdalar yerine sırf lezzeti yüzünden bu gıdayı tercih ediyordu. İnsanoğlunun büyük çoğunluğu için et menüde az bulunuyordu ve seçkin bir yemekti. Konuya sakince yaklaşmaya çalışırsak, umuyorum Senatör Irving şu anki hali de öyledir. Görebiliriz ki üretimi son derece verimsiz bir süreç olan et nadir ve pahalıydı. 1 kilogram et elde etmek için hayvan, insanın da doğrudan tüketebileceği 10 kilogramdan fazla bir etmeliydi. Estetik kaygılar bir yana bırakılırsa bu davranış şekli 20. yüzyıldaki nüfus patlamasından sonra kabul edilebilecek bir şey değildi. Et yiyen her insan 10 veya daha fazla insanı açlığa mahkum etmiş oluyordu. Şanslı eski biyokimyacılar bu sorunu çözdü. Cevap sayısız uzay araştırmaların birinde gizliydi. Bütün gıdalar ister bitki ister hayvan olsun az sayıdaki yaygın elementten oluşmaktadır. Karbon, hidrojen, oksijen, azot, beyaz miktarda sülfür ve fosfor. Bu yarımdüzün element sonsuza yakın kombinasyonlarıyla insanoğlunun yediği ve yiyeceği bütün gıdaların ham maddesiydi. 21. yüzyılda ay ve diğer gezegenlerin kolonileştirilmesi sırasında karşılaşılan beslenme sorunu yüzünden biyokimyacılar su, hava ve kayalardan istenen her gıdayı sentezleme imkanına kavuştular. Bu, bilim tarihindeki en büyük, belki de en önemli ilerlemeydi. Fakat, Yeteri kadar gurur duyamadık. Kimyagerler akla gelebilecek her türlü gıdayı sentezlediler. Söylemeye gerek yok. Arada hatalar yapıldı. Felaketler yaşandı. Endüstri devleri yükseldiler ve çöktüler. Tarım ve hayvancılıktan bugünün dev, tomatik fabrikalarına geçiş çok kolay olmadı. Fakat yapılmalıydı ve değdi de. Açlık tehlike sonsuza kadar yok edildi ve biz gıdalarımızda tarihin hiç görmediği kadar bolluk ve çeşitlilik kazandık. Ve tabii ki ahlaki bir kazanım da söz konusuydu. Artık milyonlarca yaşayan yaratığı katletmek zorunda kalmıyordu. Ve mezbaha ya da kasap dükkanları gibi iğrenç kurumlar yeryüzünden sonsuza dek yok edilmişlerdi. Görünen oydu ki artık atalarımızın eski zalimliklerini hoş görmek imkansızdı. Ve hala geçmişimizle olan bağımızı kesip atmak o derece mümkün değil. Altını çizme bizler etoburuz. Milyonlarca yıllık tat alma ve yeme içme özelliklerinin mirasçısıyız. Hoştanın ya da hoşlanmayın. Büyük, büyük babalarımız yapabildiklerinde hayvan etinden zevk alıyorlardı. Biz de bugün aynı şekilde seviyoruz. Bu dakikadan sonra Senatör Irving dışarıda kalsa daha iyi olur. Belki de bu kadar açık sözde olmamalıyım. Aslında söylemek istediğim bugünün sentetik gıdalarının, geçmiş zamanların doğal gıdalarıyla aynı formüle sahip olduğudur. Kimi deri tabii ki hiçbir kimyevi ya da başka bir testin ayırt edemeyeceği birebir kopya gıdaları. Bu durum mantıklı ve geri döndürülemez. Biz üreticiler sentetik öncesi gıdaları modellerimiz olarak alıyor ve aynı tat ve dokuda yeniden üretiyoruz. Ve tabii ki biz bu gıdalara tamamen yeni isimler verdik ki anatomik ya da zoolojik kökeni ve hayatın gerçeklerini hatırlamamıza imkan versin. Bir restorana girdiğimizde menüde bulacağınız isimler ya 21. yüzyılda icat edilmiştir ya da sadece birkaç kişinin tanıyebileceği Fransızca orijinallerinden türetilmiştir. Eğer dayanabilme sandığımızı test etmek isterseniz ilginç ama tatsız bir deney yapabilirsiniz. Kongre Kütüphanesi'nin tasdif edilmiş bölümünde ünlü restoranların menülerinden oluşan geniş bir liste var. Ve evet... Beyaz Saray ziyafetleri 500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Menülerdeki kabalık ve açık söz neredeyse onları okumaz yapıyor. Bizden sadece birkaç kuşak önceki atalarımızla aramızdaki büyük farkı bundan daha güzel anlatabilecek başka bir kaynak düşünemiyorum. Evet Sayın Başkan, asıl konuya geliyorum. Konuyla ne kadar ilgili olsa da bütün bunları kabullenmek gerçekten güç. Ağzınızın tadını bozmaya çalışmıyorum. Sadece rakibiniz olan 3 gezegen gıda şirketi için yapacağım suçlamaya hazırlık yapıyorum. Bu arka plan iyice anlaşılmazsa Ambrosia Plus adlı ürün pazara girdiğinden beri şirketimin uğradığı ciddi kayıplar yüzünden saçma suçlamalarda bulunuyor olduğumu düşünebilirdiniz. Haftada bir yeni gıdalar icat ediliyor beyler. Hepsini takip edebilmek zor. Moda olup kayboluyorlar ve binde biri kalıcı oluyor. Bir gece de halk beğenisini kazanıp büyük başarılar kazanmak pek nadir oluyor. Hatta diyebilirim ki Ambrosia Plus dışında gıda üretim tarihi boyunca böyle bir başarıyı kazanabilmiş ürün yok. Durumdan haberdarsınız. Piyasada ne varsa silip süpürdü. Doğal olarak bu meydan okumayı kabullenmekte zorlandık. Güneş sistemindeki her biyokimyacı gibi şirketimin mesleğinde başarılı biyokimyacıları hemen Ambrosia Plus üzerinde çalışmaya başladılar. Size herhangi bir ticari sır vermeden söyleyebilirim ki bugüne kadar insanoğlunun yediği ister sentitik ister doğal, ballı çekirgeden kızarmış kalamara, tavus kuşu dilinden çok ayaklı venüslülere, ne kadar egzotik ya da adı duymamış da olsa, bütün gıdaların kayıtları elimizde mevcut. Sektördeki bütün firmalar gibi biz de devasa bir lezzet ve doku kütüphanesine sahibiz. Rakiplerimiz bizi mahvetmesinler diye düşünebilecek bütün kombinasyonları hemen seçip kopyalayabileceğimiz, seçme ve karıştırma işlemleri yapabileceğimiz bir kütüphane bu. Fakat bir süredir Ambrosia Plus bizi şaşırttı. Henüz sınıflandıramadığımız bu protein yağ şey alenen bir et. Bu müthiş cazibesi olan ve diğer herhangi bir kıdayı tatsız kılan şey yüzünden kimyagerlerimiz ilk defa başarısız oldular ve mahiyetini açıklayamadılar. Belki de. Pekala kısa kesiyorum. Kısaca Sayın Başkan, sizden önce... Gönülsüzce de olsa üç gezegen gıdanın başkanı da konuşacaktır eminim. Size Ambras yapılasın hava, su, kireç, sülfür, fosfor ve benzeri şeylerden sentezlendiğini söyleyecektir. Bu %100 doğrudur ama hikayenin geri kalanından çok daha önemsiz. Çünkü biz onun sırrını keşfettik ve öğrendiğinizde anlıyorsunuz ki bütün sırtar gibi bu da son derece basit. Ben gerçekten rakibimizi tebrik etmeliyim. Kendisi sınırsız seçenekler içinde insanoğlu için ideal gıdayı arayıp bulmuştur. Stokta pek bulundurulmayan bu ürün, işin eksperleri tarafından belki bu sayede tanımlanamıyor. İstisnasız hepsi, başka bir şeyi uzaktan yakından kıyaslanamayacağına inanıyorlar. Evet, üç gezegenin kimyagerleri inanılmaz bir iş başardılar. Şimdi siz ahlaki ve felsefi sorunları çözmek zorundasınız. Konuşmama başladığımda arkaik bir kelime kullanmıştım. Etobur. Şimdi size başka bir kelimeden bahsetmeliyim. Önce harf harf söyleyeceğim. Y A M Y A M